Avuz belli alemin şeytanı radim, Bismillah الرحمن الرحيم. Ve lütfu, fi kahf him, 300 <thelâthemietin> sene ve Daha önce de işaret ettiğimiz gibi az önce Ayet kerime kehf ashabının ne kadarlık bir süre kaldıklarını ifade ediyor. Daha önce geçen haftaki dersimizde de gördük ki bu uzun süre mağarada kalmaları esnasında mağaranın açık havaya maruz temiz havası latif Güneş ışıklarının doğuşunda da batısında da kendilerini rahatsız etmeyecek şekilde güneşin mağarayı aydınlattığı, kendilerinin de sağa ve sola kudret-i ilahi ile döndürülüp durduklarını gördük. Burada da onların ne kadar bir süre kaldıkları ifade ediliyor... وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ Ve böylelikle onlar mağaralarında ثَلَاثَ مِئَةِ سِن۪ينَ ثَلَاثَ 300 yıl Dile kolay Üç yüz yıl وَزْدَادُوا Ve bir de buna dokuz ilave ettiler. Yani az önce belirttiğimiz üzere güneş senesi hesabıyla 300 yıl, ay senesi hesabıyla 309 yıl mağaralarında kaldılar. Ve ondan sonra uyandılar. Şimdi Kehf ashabının kıssasını ifade erindeyse hikaye ve roman anlatımı açısından inceleyen bir kimse bu surede takdim ve teahirlerin olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in diğer kısalarında da var. Takdim ve teahir edebi bakımdan anlatım açısından başlı başına bir sanattır. Çünkü bunun yerli yerinde yapılması ve belli ölçülerle belli kriterlerle yapılması icap ediyor. Öyle gelişi güzel öncekini sonra, sonrakini önce bir halaç pamuğu gibi atmak değil. Kur'an-ı Kerim'in takdim ve te'hiri bir hikaye veya bir romandaki takdim ve te'hir türünden de değildir. Kur'an-ı Kerim'in takdim ve te'hiri özellikle verilmek istenen mesajla da birebir örtüşen bir takdim ve terhüptür. Burada sen hiçbir şeyi yarın yapacağım inşallah demedikçe deme buyruğu normal anlatımda kıssaya giriş için ta başta zikredilmesi gereken bir buyruktur. Ama burada öyle bir yere gelip ifade yerindeyse oturuyor ki bu ifade bu ifade Onunla beraber başka hususlar da aktarılıyor. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in ister kıssa anlatırken, hikmetlerden birisi bu, ister okuyucu üzerindeki etkilerden birisi bu, ister kıssa anlatırken, ister öğüt verirken, hepsini arka arkaya sıralayarak, ya bu kadar öğüt de yeter dedirtmiyor. Veya bu kadar hikaye yeter dedirtmiyor. Kıssanın bir bölümünü anlatıyor, arkasından bir öğüt. Dur bakalım bundan sonra ne olacak diyorsun. Daha önce ne olmuştu? Aaa kıssanın başı buymuş. Halbuki burada sıralamada bu buradadır diye baktığınız zaman tekrar tekrar bu açıdan baktığınız zaman edebi inceliklerin haddi hesabı gelmez. Ve sırf bu alan üzerinde de dediğimiz gibi yazılmış yapılmış. Bir çok ilmi çalışma ve tefsir de vardır zaten. O da apayrı bir alan, apayrı bir e, deryadır. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in müstesna özellikleri arasında yer alır bu anlatım tarzıdan. Kulillahu <gülüyor> a'lemu bima lebise. Her bir hakikat ile alakalı bir başka hakikatin bir mesajı ve o hakikatin vereceği bir mesaj dile getiriliyor. De ki Allah onların ne kadar bir süre kaldıklarını en iyi bilendir. Birçok İslam alimi daha doğrusu bütün İslam alimleri kitaplarında herhangi bir konuyu araştırırlar. Konuyla alakalı mütalalarını ilmi değerlendirmelerini Arz ederler. Ondan sonra da Vallahu alem diye bitirirler noktalarlar. Ve Allah en iyi bilir. Şimdiki yeni yetme alimler gibi bu husus var ya 14 asırdır yanlış anlaşılmıştır demezler. Kimse bunu bilmiyordu ben bildim. Öyle bir şey yok. Vallahu alem diye tevazu içerisinde işi bitirmeyi veya noktalamayı benim bilgim buraya kadardır deyip ilim adamına yakışan mütevazı oluşu ihmal etmezler. İşte burada bunu öğretiyor bize Cenab-ı Allah. İlmi Allah'a havale etmeyi. Çünkü yine Kur'an-ı Kerim bize şunu öğretiyor. Ve كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَل۪يمٍ her bir ilim sahibinin üstünde çok iyi bilen bir başka birisi vardır. O halde bir kimsenin ilmi ifade ise gök kubbeye kadar ulaşsa kendisinden daha büyük alimlerin olacağını hesaba katarak, kendisinden daha büyük alimlerin olacağını hesaba katarak ilmi Allah'a havale etmesini bilmesi lazım ki biraz sonra bir husus gelecek, bir kıssa gelecek, uzunca bir kıssa. O da bu alanda ayrı bir eğitici kıssa olacak. Niçin Allah onların ne kadar süre kaldıklarını en iyi bilendir dememiz gerekiyor? Çünkü... لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. İşte göklerde, uzayda en büyük kayıp, gayb alanlarından birisi, ilmin tespit ettiği kara delik diye ifade edilen bir alandır. Kara de gayrına en iyi bilen Allah'tır. Gördüklerimizin ötesinde ve aralarında, ayrıntılarında göremediğimiz ve bilemediğimiz kim bilir daha nice şeyler var. Göklerin ve yerin o kadar çok kayıpları var ki o kadar şeyi çok çok daha bilmiyoruz ki yine beşeriyetin bütün bildiklerinin toplamı bilmediklerine kıyasını ve oranını tespit etmeyi e, düşünmek bile anlamsızdır. O kadar az şey biliyoruz. Bildiğimizin yekûnü o kadar az bilmediklerimize göre <gülüyor> Esma bi'hi pardon ebser bi'hi ve esmû o her şeyi en iyi görendir, her şeyi her şeyi en iyi işitendir. Esmi'bihi ve atısır. Bunlar Arapçada iki fiildir. Taaccüf fiilleri denilir. Hayret bildirir bu fiiller. Allah, Allah'ın işitmesi de, görmesi de biz kullara göre hayret verecek boyutlardadır. Sonsuzluktadır. Bunun haddi hududu yoktur. O her şeyi çok iyi işitir. Her şeyi çok iyi görür her şeyi çok iyi bilir. Ma lahum min dunihi min veli. Onların ondan başka bir dostları, bir yardımcıları, bir velileri yoktur. Burada velinin özel anlamı da şu. Daha doğrusu Allah'tan başka bir velileri yok. Yani ilahları yok. Yani rableri yok. Çünkü insanın gerçek dostu, gerçek sahibi, gerçek yardımcısı, işlerini gerçek yoluna koyan ve düzenleyen velisi Cenab-ı Allah'tır. Onun için hemen arkasından وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدَى buyurmaktadır. Ve o hükmünde, egemenliğinde, koyduğu hükümlerde, Şeriatındaki hükümlerinde, kainattaki hükümlerinde kader ile alakalı, mükevvelatın mukadderatı ile alakalı hükümlerinde onun hiçbir ortağı yoktur. Kimseyi ortak etmez. Çünkü ortağa ihtiyacı yok. Kutsi hadiste belirtildiği üzere ben ortaklar arasında ortaklığa en muhtaç olmayan, bir başka hadiste ben ortaklar arasında ortaklarına karşı veya ortak koşanlara karşı en müsamahakar olanım. Kim bana benim için yapılması gereken bir işte başkasını ortak koşarsa o işi ben hiç istemem. O ameli istemem, onu bana ortak koştuğu kimseye tamamen terk ederim. O kişiyi de bana ortak koştuğu kişiyle beraber bırakırım baş başa bırakırım. Yani gitsin gücü ediyorsa bana ortak koştuğu kişi onun amelinin ecrini versin diyor. Ben bana ortak koşularak yapılan bir ameli kabul etmem diyor. Çok edebi bir anlatımla Cenab-ı Allah şirke muhtaç olmadığını, şirki kabul etmeyeceğini, şirkin kişinin iflahını değil, perişan olması neticesini vereceğini belirtiyor. Onun için Cenab-ı Allah'ın hükmünün olduğu bir yerde Müslümanın tutumu semihne ve atağne demekten ibarettir. Allah ve Resulü ayeti kerime çok açık ve nettir. Azab suresinde Estağidübillah Mâ <gülüyor> kâne li mu'minin, ve lâ mûminetin İzâ qadallâhu ve Resuluhu emren اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ Erkek olsun, kadın olsun, hiçbir mümin Allah ve Resulü eğer bir işe dair hüküm vermişse işlerinde istediklerini tercih edemezler diyor. Allah ve Resulü bir işte hüküm vermişse erkek olsun, kadın olsun hiçbir mümin o hususta istediğini tercih edemez. Ayet-i Kerim'e gayet açık önendir. Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetlerinin en muhkemlerindendir. Çünkü hiç sağa sola çekilecek, tevil edilecek zerre kadar bir taraf yok. Açık. Allah ve Rasulü bir işe hüküm verdiği zaman erkek kadın, hiçbir mümin o işte istediklerini tercih edemezler. Bir tercihleri kalmaz. Çünkü bizim adımıza Allah Allah'ın vahyiyle Resulü ne yapmıştır? Tercihte bulunmuştur. Müminlerin bu husustaki tercihleri budur. Tercihleri kalmamıştır. Tercih alanımız başka yerlerdedir. Onların hükümleri yoksa bizim tercih alanımız vardır. Hükümleri olduğu yerde bizim tercihimiz mevzubahis değildir. İman da öyle bir şeydir. Allah'a ve Resulüne iman, tamam Resulullah geldi bana bu Kur'an'ı tebliğ etti demekten ibaret değildir. Allah'a ve Resulüne iman onların hükümlerine onların hükümlerinin ifadesi olan İslam şeriatına kayıtsız ve şartsız teslim olmak demektir. Niçin? Ha Bunun akli sebepleri izahları, hikmetleri sayılamayacak kadar çok. Neden? Çünkü az önce söyledik söylediği ayeti kerime Esmü'bihi ve hapsız o en güzel işitendir en güzel görendir. İşitmek ve görmek bizde ilmin bilgi sahibi olmanın en önemli iki aracıdır. Dolayısıyla Allahü Teala ilmi ve e, görmesi ve işitmesi akıllara hayret verecek düzeyde mükemmel eksiksiz olduğuna göre onun ilmi de mükemmel ve eksiksiz. Bizim görmemiz ve işitmemiz her bakımdan sınırlı, kasır ve yetersiz olduğuna göre ilmimiz de hiçbir zaman bizim hayatımızı tanzim etmek için, dünya ve ahiret meseleleriyle alakalı sağlıklı çözümler üretebilmek için yeterli olamaz, olamamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ifadelerindeyse bu konudaki mantığı veya isterseniz teorisi değil ne derseniz deyin o ayrı bir konu, mantığı gayet açık ve nettir. hüküm koyan bilgisine göre hüküm koyar. Bilgisi kadar isabetli hüküm koyar. Bilgisi ne kadar yetersizse hükmünün isabetsizliği de o kadar fazladır. Bilgisi ne kadar kamilse hükmü de o kadar mükemmeldir. Bunda hiç tartışılacak bir taraf var mı? Hakikatin kendisi değil mi bu? Kimse kendi bilgisini aşarak bilgilerinin uzanamadığı Görmesinin, işitmesinin ve bilgi edinme araçlarının uzanamadığı alanlarla alakalı sağlıklı hüküm koyabilir mi? Hatta varlığından haberdar olabilir mi? Mümkün değil. Ama Cenab-ı Allah her şeyi en iyi bilendir. Görmesi kemal derecesindedir. İşitmesi kemal derecesindedir. İradesi kamildir ve mutlaktır. İlmi kamildir ve mutlaktır. Her bakımdan kemal sıfatlarına sahiptir. Dolayısıyla onun hükmü de şeriatı de elbette ki bizler için en güzel işiten, en güzel görenin en güzel hükümleri olacaktır elbette. Ve biz bu hükümlere tabi olduğumuz takdirde beşeriyetin de problemleri tek tek çözülme imkanı elde eder o zaman. Onun için işte madem onun hükmü en güzeldir ve kimseyi hükmünde ortak koşmaz ortak kabul etmez o zaman sen ne yapacaksın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında biz ümmet neye muhatabız estağilu billah ve etlu mâ ileyke min kitâbi rabbik <Sessizlik> rabbinin kitabından sana Allah yolunu oku tilavet et yani anlamını idrak ederek, muhataplarının da anlamalarını sağlayacak şekilde oku. Onlara anlat. Rabbinin kitabından sana yolulanlar. Demek ki şimdiye kadar sana yolulanlarla birlikte kitap daha tamamlanmadı. Tamamlanacak. Nitekim tamamlandı hamdolsun. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهُ Onun sözlerini özellikle kader ve takdir ile alakalı, kaza ve kader ile alakalı, beşeriyetin, kainatın, bütün mevcudatın, geçmişlerin ve geleceklerin mukadderatı ile alakalı Allah'ın hükümlerini, sözlerini, kitaplarında indirdiği şeriatları kimse değiştiremez. Yani onlardaki hakikati kimse değiştiremez. Lafızlar Kur'an'dan önceki kitaplar için değiştirilmesi mümkündü. Değiştirildi de. Fakat o kitapların hakikatleri Kur'an-ı Kerim'de devam etti. O vahiy kitaplardaki hakikat değiştirilemedi. Ve Kur'an-ı Kerim lafzıyla da hakikatiyle de tebdil olunmamak üzere Değiştirilmemek üzere Tahrif edilmemek üzere ne yapılmıştır? İndirilmiş bir kitaptır. Ve sen Onun dışında onu bırakıp Doğru yoldan Sapma Daha doğrusu sığınacak Onun dışında bir sığınak bulamazsın. Mücahid'in açıklaması bu. Kutrup adındaki Arap dilcisinin, naivcisinin açıklamasına göre ondan kaçacak bir yer bulamazsın diyor. Mültehat kelimesi, kaçacak yer, sen ondan başka kaçacak yer bulamazsın. Ekfeş diye bir başka Arap dilcisi, ma'dile diyor. Ona denk kimseyi bulamazsın. Ona denk bir varlık bulamazsın, kimseyi ortak koşamazsın diyor. Katade ise, Ondan başka bir dost bulamazsın. Ondan başka bir veli, bir dost bulamazsın, edilemesin diyor. Böyle olduğuna göre, gerçek dost Allah olduğuna göre, sen de Allah'ın dostuysan, Allah'ın dostlarını da sahipleneceksin. Ayetin devamı bunu söylüyor. Vas bir nefseke. Maa lüzzin yeduon Rabbhum bil ghadat ve alaşii, yiridun vujha, ve an zikrına, ve ttaba hawa, ve kana amruhu şahsında bütün ümmet bir Önemli bir hususta bir terbiye dersi veriyor. Bir eğitim dersi <Gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramın zayıflarıyla, güçsüzleriyle oturup kalkardı. Bununla birlikte onlar iman ettikleri için, bununla birlikte müşriklerin ileri gelenlerinin de imana girmeleri halinde Arapların hatta Kureyş'in tamamının en azından İslam'a gireceği ümidini taşıyordu. Bir seferinde Habba İbnül Eret ve benzeri Ammar vesaire Ashab-ı Kiram'la, Mustazaf sahabilerle bulunuyorken, Kodamanlardan birisi geliyormuş Kodamanlardan, Şimdi sen bunlarla mı bizi oturtacaksın? Onları bari biz gelirken uzaklaştır da bir bahaneyle, biz seninle beraber özel oturalım diyorlar. Böylelikle bizim ifade yerinde kılasımız düşmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam, iman etmelerini ümit ettiği için, istediği için, Onların imanı, başkalarının vesile imanına vesile olabileceğini tahmin ettiği için sahabi diyor ki Cenab-ı Allah diyor nebisinin kalbinden geçmesini murat ettiği şeyler geçti. O kadar edepli bir ifade ki yani o da bizi onların istedikleri gibi yanından uzaklaştırmayı geçirdi demiyor. O kadar edepliler. Nebisinin kalbinden geçmesini murad ettiği şeyler geçtiriyor. Sonra bu ayet-i kerime nazil oldu. Ondan sonra bu okuyacağız ayet-i kerimeyi ondan sonra Resulullah ne yapmaya başladı biliyor musunuz? Bu mustazaf sahabiler yanına geldiği zaman onlara yer açıyor, Mecliste yer gösteriyor. Kendileri sebebiyle Rabbimin bana sitem ettiği arkadaşlarım Hoş safa geldiniz diyor. Hoş safa geldiniz. Öyle bir Rab ki onun yanında itibar edilen tek ölçü imandır. O halde evvela biz de bu edebi edineceğiz. Bizim için muteber olan insan mümin insandır. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam huzurundan ashab-ı kiramla beraber oturuyorken bir kişi geçiyor güçlü, kuvvetli, zengin toplumsal durumu çok iyi bu adamı nasıl buluyorsunuz diye soruyor onlara sahabe-i kiram diyor ki vallahi bu adam işte şöyle asildir şöyle soyludur ekonomik gücü yerindedir işte bir kıza talip olursa ona verilir, şu olur bu olur vesaire. Tamam diyor, gidiyor. Arkasından birisi geliyor. İfade endeyse parasız, çulsuz belki. Mütevazi, yavaş yavaş yürüyor, gidiyor. Bu nasıl? Vallahi bu zayıfın tekidir, güçsüzün tekidir, parası yok, pulu yok. Bir kıza talip olsa kimse ona vermez, şu olmaz, bu olmaz diyorlar şu ikinci adamın bir tanesi önce geçenden yeryüzü dolusu kadar bir insana bedeldir diyor. Ha. O halde insanların boyu, posu, şekli, şemaili, parası, pulu değer usulu değil. Değer usulu değil. Değer ...insanın sahip olduğu takvasıdır. Takvasıdır. Şimdi ayet-i kerimeye geçelim. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın... ...ifadede ise... ...ve onun şahsında ümmetin... ...tehdim edildiği. Aynı zamanda... ...ümmetin insanları değerlendirmek için... ...kullanması gereken ölçünün... ...veya nazar itibara alması gereken ölçünün ne olduğu. Çünkü İslam... ...bir yerde... Değerler dinidir. Kıymetler dinidir. Değer ve hükümler dinidir İslam. Diyor ki: "Vasbir nefseke ma'allezine yed'un rabbahum Sabah ve akşam Rablerinin vechini, rızasını yani tefsir edilmiştir. Rızasını isteyerek Rablerine dua eden müminlerle o kimselerle birlikte kalmak için nefsini sabra alıştır. Nefsini onlarla birlikte bulunmaya sabrettir. Sabrettin. Evet. Onların belki üstleri başları temiz değildir hatta. Belki pahalı güzel kokular kullanamadıkları için o yazın sıcağında o efendime söyleyeyim yünlü elbiseler giydikleri için Hazreti Ayşe'nin bir hadisinde Medine'yi daha anlatıyor. asab ı kiramın ismeten bolluğa eriştikleri zamanda bile. mescit kokuyordu diyor cuma günleri. gün elbise giydiklerinden dolayı. Ondan sonra Resulullah onlara yıkanmalarını emretti diyor. Belki bu durumda olabilirler. Fakat bunlar o imanları hatırı için bunların nazar itibara alınmaması gerekir. Takvaları dolayısıyla şirki, küfrü, istikbarı ve bunun beraberinde getireceği dünyalığı bile bile reddettikleri için, her şeye rağmen böyle bir akideyi tercih ettikleri için onlar değerlidir. Çünkü bunlar o zengin, o müstekbir müşrikler Resulullah'ı reddederken Kur'an'ı imkar ederken iman ettiler. Elbette bunlarla beraber kalmak ve beraberliği sürdürmek için insanın kendisini gerektiğinde zorlaması icap eder. Niçin? Çünkü onların muradı ile senin muradı bir. Allah'ın rızası ya. Yani. Onlar da sabah akşam Rab'lerine Rab'lerinin rızasını isteyerek iman ediyorlar. O halde sen de onlarla beraberliğini sürdürmek için kendini sabrettireceksin. Nefsini onlarla beraberliğe gerekirse zorlayacaksın, mecbur edeceksin. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Allah. Dünya hayatının süsünü isteyerek sakın gözlerin onlardan başka tarafa kaymasın. Hiçbir değer onların yerini senin gözünde almasın. Onlar en büyük değerdir. Senin gözünde bir şeylerin değer taşıması icap ediyorsa onlar olmalıdır. Dünya hayatının süsünü isteyerek sakın onları görmemezlikten gelme. Çünkü onlar Allah nezdinde değerlidir. Allah nezdinde değerli olana değer vermek, bizim o değerlendirmelerimizin isabetli olmasını gösterir. İsabetli olduğunu gösterir. İsabetli olduğu manasına gelir. Eylemlerimizde değer vermek kalbi bir hadisedir. Bu da kalbin amellerindendir. Ondan sonra davranışlara yansır. وَلَا تَعْضُ عَيْنَاكَ عَنْهُ Sakın diyor gözlerini dünya hayatının susunu isteyerek onları bırakıp başka bir tarafa kaydırmayız. Onları görmelisin. Hatta yoksalar gözlerin onları aramalı. Onları özlemelisin. Onları özle, onları arasın gözleri. Çünkü bunlar kıymetlidir. Bunlar seni batıla çekmezler. Bunlar seni takvanın yolunda yürütürler. Yürümeni sağlarlar. Veya sen o yolda yürüdüğün zaman sana yardımcı ve destek olurlar. Çünkü onlar da dünyayı seçebilir, tercih edebilirlerdi. Fakat yapmadılar. Yapmadılar. Onlar vaktiyle sana iman etmesin diye, etmesinler diye Dünyalık vaat edildiği yollara reddettiler. İşkenceler yapıldı. Yine onların tekliflerini kabul etmediler. Ve şu andaki her bir mümin aslında o asil müminlerin bir devamı durumundadır. Dolayısıyla kardeşlerimizin kıymetini bileceğiz. Hepimiz her birimiz için çok değerli olmalıyız. Çünkü... Her bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ettiği, gözlerin onlardan başka tarafa kaymasın dediği o büyük neslin, o muhteşem neslin, o değerli neslin, o hayırlı ümmetin bir devamı durumundadır. Bir kardeşimiz Ömer'in mirasçısıdır, bir kardeşimiz Habbab'ın mirasçısıdır. Bir diğeri Bilal'in mirasçısıdır, bir diğeri Ammar'ın mirasçısıdır, bir diğeri Ebubekir'in Bekir'in mirasçısıdır ve ilâhî. Her birimizin şahsında, bir kardeşimizin şahsında, bir sahabinin izini görmesini bilerek onlara öylece devam vermeliyiz. Bu kardeşimiz şu uyuyla en azından filan sahabinin bir devamıdır diye bildiğimiz zaman. O sahabinin muhabbeti sebebiyle onu da sevmek durumunda oluruz. Bu da sevmenin vesilelerinden, yollarından birisi olabilir. Onun için Resulullah'ın şahsında müminlere değer vermek öğretiyor. Müminlere değer vermeyi öğretiyor. Mümin bu kadar değerliyken, bu kadar değerliyken, kendi dünyamıza göre İslam ile alakası olmayan ürettiğimiz değerlerle tutup da müminin kanını mübah görmek, kanunu heder etmek, mümin öldürmek gibi cinayetleri işlemek, bunlara zemin hazırlamak, bu ümmetin karşı karşıya kalabileceği en büyük musibetlerden. i̇bn Abbas'a göre kasten mümini öldüren tıpkı kafir gibi ebediyen cehennemdedir. O kadar büyük bir günah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in sarı ifadesi de budur. Sonra اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَيُشْرَ Ayet-i Kerimesini İslam alimleri delil gösterir ve derler ki helal kabul etmediği sürece evet cezası çok büyük fakat kafirler gibi muhalleden ebedi olarak cehennemde kalmayacağı hükmünü vermişler. O ayrı bir konu. Fakat burada İbn Abbas gibi Kur'an tercümanının bu tefsirinin yabana atılmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Rabbimiz ne mümin bir kimseyi kanımızın dökülmesinde müdahil eylesin ne bizleri herhangi bir müminin kanının dökülmesinde müdahil eylesin. Allah. Allah. Ben kendi adımı hatırladıkça bu duayı çok yapıyorum. Siz de yapınız. Bir müminin kanının dökülmesinde müdahil olmak. Şirkten sonra en büyük günah. Bazı ama. Müminlere karşı şefkatli olmamız gerekiyorken onlar bizim kardeşimizken en basit tevillerle Nasıl onların kanlarına girebiliriz? İslam ve iman adına nasıl bu kadar acımasız olunabilir? Vallahi bunun izahı mümkün değil. Kitapta da bir yere sığmaz. Haksızca müminin akıtılan bir damla kanından dolayı Rahman'ın arşı sallanır. Dehşetten Onun için bu hususta olabildiğine ihtiyatlı olmalı. Affetmekte hatta İslam alimleri de açık söylerler fıkıhta. Hakimin kısası affetmekteki hatası değil zulmen öldürmek. Kısası affetmekteki hatası tatbikindeki hatasından çok daha hayırlıdır. Evet böyle. Aman dikkat edelim. Rabbim bu hususta gevşek davranan Müslümanlara da intibah versin. Allah'ın hafaza Allah Allah Allah Ve ondan sonra diyor ve la tutu' men eğfelne kalbehu an zikrina. Bizi anmaktan yana kalbine gaflet verdiğimiz kimselere de itaat etme. Bizi anmaktan yana kalplerine gaflet verdiğimiz kimselere itaat yap etme. Ve ayrıca ne yapmış bu kişi? Ve ettebe' ve kana emruhu furutu. Bizi almaktan yana kalplerine gaflet verdiğimiz hevasına uyan ve işinde alabildiğine taşkınlık ederek aşırı giden kimselere de sakın itaat bütün zalimler ve kafirler bunun kapsamına girer. Onlara itaat, bilerek, isteyerek, mazeretsiz olarak itaat caiz değildir. İtaat olunan emrin mahiyetine veya büyüklüğüne göre hüküm alır. Mazeretsiz itaat. Haramsa haram, küfürse küfür olur. Ona dikkat etmek lazım. Onun için... Beygam Bela selam bunu çok güzel bir hulasah etmiştir. La taata li mahlukin fi maasiati al-halik. Yaratıcıya isyanı gerektirecek hususlarda hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Evet. <tuh> ve il hakku min rabbikum. Faman sha'a felyu'min ve man sha'a Lakin hak Rabbinizden gelendir. Bu tartışılmaz bir iman meselesidir. Bundan sonra artık femen şe'a fel yumin. Dileyen iman etsin. Dileyen de kafir olur versin. Kendisi bilir. Dolayısıyla kardeşlerim, buradaki del dileyen yani femen şe'a ve men birincisi de memleketimiz de memleket. Bunun tahakkuku için insanların iradelerinin gerçek manada özgür kılınması lazım. Kendi irademizle iman edebilmek için eğer hükmeden İslamsa, İslam'ın katıks kesinlikle hüküm alanındaki bütün insanlara önlerinde iki tane yolun açık bulunduğunu ve bu yolların kendileri tarafından bilinmesi, öğrenilmesi ve tercih edilmesi hürriyetine sahip olduklarının gösterilmesi ve bunun fiilen sağlanması icap ediyor. İmanda ve küfürde tamamıyla seçim hürriyeti vardır. Ondan sonra mümin Deklare ettiği imanının gereğini yapar. Yapması istenir. Kafirden de deklare ettiği küfrünün gereklerini yerine getirmesi istenir. Bir kimse Yahudi olduğunu deklare edebilir. İslam devletinde. Ben Yahudiyim. Ben Hristiyanım, Ben Budistim. Hatta ben ateistim dahi diyebilir. Ben şeytanı tapıyorum. Tap. Ben senin önünü kesmem hesabını sen vereceksin kesinlikle ben bütün havraları yıkacağım böyle bir şey yok İslam'da ben bütün kiliseleri yıkacağım camiler dışında hiçbir mabed bulunmayacak benim ülkemde yok öyle bir şey olsaydı zaten tarihte İslam önceki İslam'dan önceki mabedler günümüze kadar gelmez böyle bir şey olmazdı İslam diyarında böyle bir şey yok Hiçbir Hıristiyan'a, hiçbir Yahudi'ye İslam topraklarında rastlanmaz. İman eden iradesiyle iman etmiştir. Kafir kalan da iradesiyle kafir kalmıştır. Fakat Yahudi ben Yahudi'yim dedikten sonra Yahudi şeriatına tabi olacaktır. Şeriatının gereklerini yerine getirecektir. Şeriatının gerekleriyle efendime söyleyip ibadetini yapacaksın. Davranışlarını, muamelesini yapacaktır. İlla ki Nereye kadar? İslam hükümleriyle, İslam şeriatıyla çatışmayacağı noktaya kadar. İslam kamu hukukuyla çatışmayacağı yere kadar. Çünkü hükmeden sistem neyse o. Bir zamanlar bazılarının savunduğu gibi İslam devleti çok hukuklu bir devlet değildir. Hiçbir devlet zaten çok hukuklu olmaz. Önce şemsiye bir hukuk olur, o şemsiye hukukun altında ...başka hukuklar yaşar. Bu böyledir. Bugün ne Türkiye'de ne Amerika'da ne de başka bir yerde... ...çok hukukluluk diye bir şey yok. Tek bir anayasa şamil kapsamlı hukuk vardır. Diğer hukuklar o anayasal sistemin içerisinde yerlerini alır. Bu böyledir. Dolayısıyla Yahudi hukukunu İslam şeriatını çiğneyecek şekilde... ...ben hukuki özgürlüğüme sahiptir diye çiğneyemez, yapamaz. Hıristiyan için de böyle. İslam da Yahudinin hukukunu çiğnemez. Ona vereceği haklar neyse verir. Başta her şey ittifakla. Ya Yahudi der ki yok arkadaş ben İslam devletinin himayesinde yaşamak istemiyorum. Onun bileceği bir iştir. Ama yaşayacaksa böyle yaşar. Müslüman, Hıristiyan neyse yaşayacaksa böyle yaşar. Hepsi için çünkü böyle bir şeriata tabi olmak esastır. İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Akhirette ise şunu bilsin ki diyor inna a'tadna nara Şüphesiz biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki o ateşin surları yüksek surları onları çepeçevre kuşatmıştır. Biz zalimler için surları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan bir ateş hazırlamışızdır. Çünkü zulüm inkar ile başlar. En büyük zulüm inkardır. Allah'ın varlığını birliğini inkar. Allahü Teala'ya şirk koşmaktır. Ondan sonra orada <gülüyor> ve iyi yesteğisu imdat diye isteseler imdat isteseler yuğasû bima'in kelmuh Onlara kaynatılmış zeytinyağı tortulu tortusunu andıran bir su ile imdada kavuş imdada gidilir. Onların yardımlarına kaynamış zeytinyağı veya eritilmiş bakır gibi muhtelif manaları var. Yeshül Vücuh, Ağızlarına götürecekler, yüzlerini yakacak. İçmek için ağızlarına yaklaştıracakları vakit yüzlerini yakacak. Bir ise şarap, o ne kötü içecektir? Vesaat murtafakon. Cehennem ne kötü bir yataktır. Cehennem ne kötü bir toplanma yeridir. Cehennem ne kötü bir barınaktır, cehennem ne kötü bir mükafattır gibi tefsirlerle anlamlandırılmıştır. Cenab-ı Allah'tan bizleri iman üzere, sahih bir akide üzere sabit kılsın, küfürden ve küfre götüren, nifaktan nifaka götüren, dinde tefrikaya düşmekten ve tefrikaya götüren her bir husustan bizleri muhafaza buyursun. Cennetten cennetle mükafatlandırıp cehennemden korusun. İnşallah önümüzdeki ders 30. ayet-i kerime ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun.